أعوذ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال في العالمين انك حميد مجيد بعد فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات واسففوا يلغون ريا çok hızlı bir geçiş var burada arkadaşlar. Daha önce buraya kadar anlattığım bölümde de söylediğim üzere Meryem suresi iki ayrı sayfadan oluşuyor diyebiliriz. Birisi bembeyaz bir sayfa, bembeyaz bir hayat, mutlu bir hayat, Allah'ı razı eden bir hayat ve buradan sonra rüzgar değişiyor. Çok sert rüzgarlar esecek biraz sonra. Ancak o sert rüzgarların içerisinde de yine ılık, böyle ılık kesen bir meltem rüzgarı gibi rüzgarlarda olacak. En sertliğin içerisinde dahi Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti, Allah'ın ni göreceğiz. Ve şunu söyleyeceğiz. Yani Allah rahmeti gazabını geçmiştir. En gazaplı durumlarda dahi kişiler Allah'ın gazabını celbedecek bütün fiiller ortaya koysalar bile yine de bir rahmet vardır. Yine de Allah'ın bir şefkatı vardır. Ne olursa olsun Allah subhane ve teala mutlak surette her zaman ama her zaman affediciliği kulların üzerinde kahirdir diyeceğiz. فَخَلَفَ min بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Buraya kadar anlatılan nesiller vardı. Bu nesiller her ne kadar farklı zamanlarda, farklı mekanlarda yaşasalar da bu nesiller dünya yaratıldı, yeryüzüne gönderildi Adem Aleyhisselam'la anlatılan bu kısma kadar yeryüzünün farklı farklı mekanlarında farklı farklı kavimlerine karşı Farklı farklı zamanlarda yaşamış olsalar da bunlar tek bir nesildir. Bunlar tek bir nesildir. Tek bir nesil olduğu için Allah subhane ve teala Meryem suresinde bunlardan ayrı ayrı bahsettikten sonra en son ayette ki o ayet kaçıncı ayet? 58. ayet. Ulaike işte onlar diye ne yaptı? Hepsini bir zikretti. Sanki hepsi tek bir beldede yaşamış gibi. Sanki hepsi tek bir medeniyetin liderleriymiş gibi. Sanki hepsi tek bir topluma liderlik eden öncülermiş gibi. Allah onlara nimetini indirdi. Allah onlara nimetini ne yaptı? Bahşetti dedi. Onlar tek bir nesildir. Onlar başarılı oldular. Şunu unutmayın. Eğer bir kimse hakkında kıyamet gününde başarı vaadi varsa o kimse dünyada kesinlikle başarılı olmuştur. Dünyada başarılı olmasının neticesinde başarı onu kıyamet gününde de bulmuştur. Ancak dünyadaki her başarı kıyamet gününde de başarı anlamına gelmez. Ancak bunun tersi doğrudur. Bir kimse hakkında, bir nesil hakkında, bir şahıs hakkında veya bir vasfı taşıyan insanlar hakkında işte onlara altlarından akanlar akan cennetler vardır dediği zaman o insanlar dünyada başarılı olmuş başarıyı, zaferi ve galibiyeti yakalamış insanlardır. Belki bu galibiyeti biz itirak edemeyiz. Dünyadaki galibiyeti biz itirak edemeyebiliriz. Belki onların dünyadaki galibiyetlerinin boyutları bizim zihnimizin, bizim algımızın çok çok çok ötesinde olabilir. Ancak eğer bu kimseler hakkında Allah Subhanahu Teala ''Ulaikellezinen amallahu aleyhim'' dediyse bu insanlar hem dünyada hem de ahirette Başarıyı kazanmış insanlardır. O halde başarmak isteyen hem dünyada hem de ahirette galibiyeti, başarıyı, zaferi yakalamak isteyen, mutlu olmak isteyen ve en nihayetinde bunların en nihayetinde Allah'ı razı etmek isteyen insanlar için Allah Subhanahu ve teala Meryem suresinin ilk 58. ayetinde oldukça güzel örnekler vermiştir. Zekeriya aleyhisselamdan başlamıştır, Yahya aleyhisselamla devam etmiştir, arkasından Meryem aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İdris aleyhisselam tek tek bunları zikretmiş ve arkasından toplu olarak bunlardan razı olduğunu, işte Allah'ın kendilerine nimet verdiği ve seçtiği kimselerin bunlar olduğunu söylemiştir. O halde ey Müslüman kardeşim nimete kark olmak mı istiyorsun? İşte örneklerin buradadır. Başka yerde örnek aramaya çalışma. Kitapların sayfalar arasında veya tarihte yaşamış şahsiyetler arasında ben kendime kimi örnek edinebilirim? Bunu düşünmeye çalışma. Örnek istiyorsan işte burada İbrahim'i kendisine dost edinmiş, Allah tarafından dost edinilmiş bir İbrahim vardır. Örnek edinmek istiyorsan ey güzel kardeşim, kız kardeşim sana oldukça güzel bir örnek vardır, Meryem Aleyhisselam vardır burada. Tarihin sayfalarına bakmaya gerek yok. Şu, yaşadığımız şu buhran aslında, şu yok alış aslında, kendime kimi örnek edineyim diye soru sormana gerek yok. Hakkında ulaik en aleyhim buyurulan bir Meryem Aleyhisselam vardır. Meryem Aleyhisselam gibi kendini ibadete verirsen, Meryem Aleyhisselam gibi. Rabbine teslim olur ve bu teslimiyetin neticesinde de Rabbine tevekkül edersen işte bu en güzel örnekliktir. Ve bu örneklik neticesinde sen de Allah'ın seçtiği kullardan olacaksın. Sen de Allah'ın seçtiği kullardan olacaksın. Bu ayet ashab-ı kiram hakkında inen radıyallahu anhum ve radu'an ayetine çok benzer. Biz o ayetlerden ashab-ı kiram hakkında لَقَدْ رَضَيَ anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ tahta şecer, ağacın altında sana beyat veren müminlerden Allah razı oldu. Veya fe in amenu bimithle me amentum bihi fekat ihtedav. Siz de o ashab-ı kiram gibi iman ederseniz hidayeti bulursunuz. Veya evet. ulaike hizballah, ulaike hizbullah. Evet. Ela inne hizballahumul galibun ayetinde olduğu gibi bizzat işaret edilenler onlardır. O ayetlerden ne sonuç çıkardık? Onlar gibi iman edersek biz de kurtuluşu ederiz İşte bu ayette onun bir benzeridir. İbrahim gibi yol yürürsen, İsa gibi yol yürürsen, İsmail gibi Rabbinin emri karşısında canından vazgeçersen, İdris gibi kendisini, kendini ibadete verirsen, Zekeriya gibi en ufak bir ihtiyacını aklın dışında da olsa, aklın yetmeyeceği alanda dahi en ufak bir ihtiyacını gece kalkıp, elini semaya açıp Rabbim beni rızıklandır dersen işte bunlardan olursan sen de Allah subhane ve teala hakkında ulaikellezine Allahu aleyhim minel nebiyyine min zürriyeti adem dediği kimselerden olacaksın. Olacaksın. Evet. Ve buradan sonra yeni bir sayfa başlıyor. Tabiri caizse anlayabilmeniz için filmde her şey Başka bir sahneye dönüşüyor. Hava değişiyor. Yazdan kışa geçiyoruz. Oldukça soğuk, oldukça serse gözler esmeye başlıyor. Fa'alefe min ba'dihim <khelfun> halfu. Halef kelimesi birilerinin arkasından gelen ve onların yaptığı işi yapana denir. Halife mesela bir önceki halifenin yaptığı işi devralmış onun peşinden gidendir. Bunlar bunlar da bu gelen nesil de bir önceki neslin devamıdır. Aslen kafir, müşrik olan kimseler değildir. Bu ayette bahsettiği kimseler at kavmi gibi aslen müşrik olan, Mekkeliler gibi aslen müşrik olan, içinde yaşadığımız toplum gibi asli müşrik olan ya da Çinliler, Hindular, putperestler gibi asli müşrik olan kavimler değil, peygamberlerin, onların çocuklarının halifesi olan ya da onların peşinden gelen bir topluluktur. Onların çocuklarıdır. Onların torunlarıdır. Onlardan olan bir nesildir. Onlardan olan bir nesildir. Ancak dikkat edin bu nesil hiçbir zaman tarihin sayfalarında yok olmuş, kaybolmuş ve bir daha gelmeyecek bir nesil değildir. Şayet peygamberlerin peşinden giden bir nesil varsa onların izini kaybetti, onların izini takip etmedi... Onların izini değiştirdi. Kendilerine bir iz buldular ve o izden yürüyorlarsa işte o nesil günümüzde de vardır arkadaşlar. Bizden önce de olmuştur. Bizden sonra da olacaktır. Belki de burada bahsedilen nesillerden birisi de biziz bilemiyoruz. Şayet bizler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ O peygamberlerin arkasından gelen bir nesilsek ve onların izini birebir kurduysak. Onların ayak izlerinden birebir yol yürüdüysek, onların fiilleriyle fiillendik, onların sünnetleriyle sünnetlendik, onların amelleriyle amellendik, onların menheciyle menheçlendik ise bu ayette bahsedilen kimseden elhamdülillah biz olmayız. Ama maalesef tarih hep böyle olmuştur. İbn-i medeniyet nazariyesi diye bir görüşü vardır. İlk ortaya atan odur. Şimdi yenilerde bazı insanlar da o nazariyeyi savunmaya başlamışlardır. Müsteşriklerden e, felsefeciler. Her medeniyet diyor yükselir. Onu takip edenler onlar kadar kaliteli, onlar kadar bilge, onlar kadar güçlü, onlar kadar inançlı değildir. Ve bu her nesilde azalır. Her nesilde azalır. Her nesilde azalır ve medeniyet artık son bulur diyor. Medeniyet artık ne olur? Son bulur. Bundan dolayı Osmanlı'da Mukaddime'nin yasa okunması yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Son bulacak dediği için yani Osmanlı'da son bulacak manasına geldiği için yasaklanmıştır. Bu görüş ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyoruz ama tarihe baktığınız zaman tarih bu görüşün doğruluğuna şahitlik etmektedir. Ashab-ı kiram tabi'in, tebe'u tabi'in, etbe'u tebe'u tabi'in diye devam eden nesle baktığımız zaman ilim olarak da, irfan olarak da, menheç olarak da, itikat olarak da İslam medeniyetinin devamlı zayıfladığını görüyoruz. Topu bu ayette olduğu gibi. Belki bu ayette bahsedilen kimseler o zayıflamanın en son halkasıdır bilemiyoruz. Belki bu ayette bahsedilen nesil peygamberlerin hemen arkasından gelen nesil değil de 3-5 nesil 8-10 nesil geçtikten sonra artık o tamamen medeniyetlerini, tamamen kültürlerini, tamamen dinlerini tamamen akidelerini kaybetmiş bir nesildir. Bilemiyoruz hangi nesil olduğunu. Ama bu nesiller her zaman için var olacaktır. Buradan bizim üzerimize düşen bizim almamız gereken pay ise şudur. Selefimizin söylediği gibi bir ümmetin başı ne ile düzeltiyse ne ile düzeltiyse sonu da öyle düzelecektir. Güçlenmek istiyorsak uyacağımız yer bellidir. Medeniyetimizin en güçlü olduğu yer Ashab-ı Kiram'ın olduğu yerdir. Elbette İslam medeniyeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle başlamamıştır. Ama bizim bize göre en yakın tarih bu medeniyetin zirveyi gördüğü en yakın tarih Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının yaşadığı dönemdir. Hicri birinci asır yani. Miladi 6 asır. Altıncı asır değil mi? 5700-600 asırın başı işte. Bizim en yakın tarih olarak kendi medeniyetimize baktığımız zaman o medeniyetin en güçlü olduğu konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaşadığı dönemdir. Hani İbn Haldun'un nazariyesi ve tarihinde şari şahitliyle dedik ki bir medeniyet gelir, bir görüşü, bir dini, bir itikadı, bir fikri temsil eder, en zirvede temsil eder. Ondan sonra ikinci gelen nesil de onu temsil eder ama onlar kadar ilim, irfan, bilgi olarak güçlü değildir. Üçüncü nesil o kadar güçlü değildir. dördüncü nesil o kadar güçlü değildir ve böylece nesiller gelir, 14-15 nesil geçer. Bir bakmışsınız ki 15. nesille 1. nesil arasında dağlar kadar fark vardır. Şimdi şu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gelse, İslam dinine ait bizde ne görür ki? Ne görebilir ki? Kendi medeniyetlerine ait, bizde olan medeniyetle kendi medeniyetlerine baktıkları zaman mesela bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık, kendi medeniyetlerindeki durum ve bizdeki durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini sünnetini basit bir sünnetini uygulatmak için canımız çıkıyor. En basitinden örnek vermeyin. Şimdi alınırsınız. Çok basit bir sünnet onlar bir sünneti yerine getirebilmek için canlarını veriyordu. Biz bir cuma namazında bir sünneti yerine getirebilmek için 20 kere nasihatle bulunmamız gerekiyor ve hala onu yerine getirtemiyoruz. Bilal Habeşi, Ammar bin Yasir, Abdullah İbn Mesud, Abdullah İbn Abbas bugün şurada yaşasaydı. Onların medeniyetlerinde, onların yaşantılarında, onların kültürlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sözün değeriyle bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sözün değeri. Örnek verelim. Ömer radıyallahu anh iki kişi çalışıyorlar. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini dinlemek için giderken diğeri çalışıyor. O dinliyor, geliyor, arkadaşını öğretiyor. Sonra o çalışıyor, diğeri gidiyor. Bakın o medeniyetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işitme ve dinleme yönünden ameli bu. Aradan 13-14 nesil geçiyor, 15 nesil geçiyor. Bir bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini alan bir kitabı, mesela bir Riyasalini, Başından sonra okuyan kaç kişi var dediğimiz zaman şöyle bir topluklu üç kişi çıkmıyor. Bak medeniyetler ne kadar değişmiş. İşte çöküşün sebebi de budur. Bu sadece İslam medeniyetine has bir durum değildir. Bir tarihçi Bizans medeniyetini incelese, onların ilk baştaki o güçlü veya Osmanlı'yı incelese, veya ne bileyim Selçuklu'yu incelese, başka başka medeniyetleri incelerse aynı şeyleri görecektir. Biz kendi alanımız olduğu için İslam medeniyetini tarihsel olarak değil ameli olarak inceliyoruz. Tarihsel olarak incelemek de bizim e, bilgimiz alanda değil. İşte zayıflığın, işte çöküşün, işte her gün geriye girişin sebebi budur. O halde yeniden güçlenmek istiyorsak ümmet olarak... Yeniden izzete kavuşmak istiyorsak, yeniden bir yerlere gelmek istiyorsak, yeniden dünyanın doğusunu ve batısını titretmek istiyorsak, yeniden yeryüzünde fitneyi tamamen kaldırmak, şirki tamamen kaldırmak, tevhid bayrağını hakim kılmak istiyorsak medeniyetimizin ilk başına gideceğiz. Elbette ilk başı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem değil ama bizim için en yakın ve en zirve. Ve en örnek alacağımız tarih orasıdır. Orası nasıl düzeldi, nasıl güçlendi, nasıl kuvvetlendi, nasıl o gücü elde etti? 23 yıllık kısa bir sürede içlerinden çıktıkları Mekke'yi nasıl fethettiler? Ve daha da durmadılar. Azerbaycan'a kadar gittiler, İstanbul'a kadar dayandılar. Bunu nasıl becerdiler? Bundan da ziyade, fetihlerden de ziyade... Ölmüş bir toplumdan yaşayan bir toplum nasıl çıktı? Islah nasıl meydana geldi? Kendi kız çocuğunu gömen insanlar, Allah korkusundan gözyaşı döken insanlar haline nasıl dönüştü? Kendi kız çocuğunu diri diri gömerken kalbinde zerre kadar merhamet, zerre kadar şevkat, zerre kadar bir acıma duygusu hissetmeyen bir toplum, Kalp öyle değişti ki Allah'ın ayetlerini okurken hüngür hüngür gözyaşı döken bir kalbe dönüştü. Bu toplum buradan buraya nasıl geldi? Üç kuruş için bir deve için yıllarca savaşan bir toplum 800 develik kervanını infak eden hale nasıl geldi? En ufak bir meselede birbirine giren kılıç çeken bir toplum birbirini her türlü meselede affeden bir toplum haline nasıl geldi? Bütün ticaretlerini içki alım satımına bağlayan bir toplum bir ayet inince ellerindeki bütün sarhoş edici malları tamamen yerlere döken, atan, imhaden toplum haline nasıl geldi? Bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bir sözle ya da Rab'den gelen bir vahiyle anında o vahye işittik ve itaat ettik diyerek teslim olan bir nesil nasıl meydana geldi? Bunu öğrenmek istiyorsak. Bir, o medeniyete gideceğiz. O medeniyet nasıl bunu başardı onu öğreneceğiz. Onu aynen kendi hayatımıza uygulayacağız. İşte bunun neticesinde, işte bunun neticesinde Allah'ın izniyle başarı ne olacaktır? Bu ümmetinde olacaktır. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Onların devamında başka bir nesil geldi. Onların ardından başka bir nesil geldi. Allah'ın nimet verdiği kimselerin ardından yeni bir nesil geldi. O nesil namazı zayi ettiler. Şehvetlerine uydular ve gay kuyusuna atılmayı hak ettiler. Ben eminim bu neslin bu neslin Günahı, yoldan çıkması, dalaleti ve sapkınlığı çok daha farklı farklı yönlerde de vardır. Ama ayette sadece iki tane zikrediliyor. Ve dikkat edin. Ayette onlar vahyi terk ettiler, şeytanın adımlarını uydular şeklinde genel bir ifade kullanılmıyor. Dikkat edin. Ayette onlar imanı terk ettiler, ahireti terk ettiler. Ve nefislerinin peşinden gittiler, şeytan adımlarını takip ettiler, harama düştüler demiyor. Ayette iki şeyden bahsediyor. Namazı terk ettiler, zayi ettiler, namazı kılmadılar değil, namazı zayi ettiler. Eda ve şehvetin peşine düştüler. O halde biz burada şu soruyu sormamız ve bu soruya cevap aramamız gerekiyor. Niçin burada namaz zikredilmiş? Çünkü namaz nedir? Çünkü namaz asıl olan odur arkadaşlar. İmandan sonra asıl olan namazdır. İmandan sonra asıl olan nedir? Namazdır. Namaz kaybedildikten sonra artık gereği hiçbir şey kalmaz. Artık gereği ne kalmaz? Hiçbir şey kalmaz. Bir kimse Allah'ın kendisine emrettiği namazı terk ettiği zaman önce şurayı belirteyim namazla ilgili ilişkimiz Terk etmek ve terk etmemek, kılmak ya da kılmamak boyutunda değildir. Burayı çok iyi anlamanız gerekiyor kardeşler. Namazı terk etmek bu en altıdır. Bu en alttır. Birileri hiç namaz kılmaz. Bunun üzerinde bazen kılıp bazen kılmayanlar vardır. Bundan dolayı Allah subhanahu teala namazla ilgili onlar daimun, devamlıdırlar, devamlı kılarlardır Demek ki birileri tamamen terk etmemiş ama bazen kırıyor bazen kılmıyor. Allah Subhanahu ve Teala huşu içinde olmaktan da bahseder. Namaz sadece yerine getirilen bir takım fiillerden ibaret değildir. Namaz Allah kulun Rabbi'yle buluşması, Rabbine mülacaat etmesi, Rabbinin ismini anması, Rabbine dua etmesi Rabbinin önünde ruku etmesi, Rabbinin önünde secde etmesi ve Rabbi ile olan ilişkisini güçlendirmesi ve kuvvetlendirmesi. Veya bunu uzatabiliriz. Aklınıza gelen her kelimeyi buraya dahil edebilirsin. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de tesbih etmek, zikretmek, secde etmek tamamen namazla ilgilidir. Namazdan bahseder. Tamamen neden bahseder? Namazdan bahseder. O halde asıl olan namazdır. Namaz kaybedildikten sonra, namazda gevşeme başladıktan sonra hızlı bir şekilde arkası gelecektir. Eğer bir kişi namazını korumuyorsa, namazında daimi değilse, namazında hani daha önce itikat dersinde bahsettik, sıdkul azime, bütün kararlılıkla, bütün benliğiyle namaza durmadıysa, Namazı sadece eğilmek ve kalkmaktan ibaretse, namazı onun sadece belli fiilleri, belli ritüelleri yerine getirmekten ibaretse, bu kimse de bozulma başlamıştır. Bu kimse de ne yapmıştır? Bozulma başlamıştır. Mesela Allah subhanehu ve teala, münafıklardan bahsederken, وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا Erine erine namaza kalkarlar diyor. Demek ki bize emredilen namaza kalkmak değil. Bize emredilen huşu içinde onu eda etmek bilinciyle bilinçli bir şekilde Rabbimize buluşma isteği ve heyecanıyla Rabbimize gitme özlemiyle Allah'a ibadet etme özlemiyle namaza kalkmaktır. Koşarak kalkmaktır. İsteyerek kalkmaktır. Azmederek, kastederek kalkmaktır. Yoksa onu yerine getirmek adına ayağa kalkıp bir takım fiillerde bulunmak değildir. Bir hadis-i şerifte ikindin namazını son vaktine kadar terk eden ve son vaktinde hızlı bir şekilde ikindin namazı kılan kimseye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu münafı namazıdır der. Bakın o adam da namaz kılmıştır. Ama bizden istenen sadece namazı kılmak değil, namazı ikame etmek, namaz ayakta tutmak hayatımızın tamamını o namazı değerli hale getirebilmek için harcamaktır. Bizden istenilen budur. Bundan dolayı o nesillerin o nesillerin en temel özelliği namazı zayi etmek. Nasıl zayi ettiler bilmiyoruz. Zayi etmek demek ne demek bilmiyoruz. Şeriat bunun içeriğini doldurmamıştır. Şeriat bunun içeriğini doldurmamıştır. Namazı Allah'ın istediği şekliyle Allah'ın istediği haliyle Allah'ın istediği gibi ikam etmeyen herkes bu anlamıyla namazı zayetmiştir. etmiştir. Arkadaşlar bu nesilden miyiz değil miyiz? Belki de bizler bu nesildeniz dedik ya işte ölçmek bu çok basit. İşte bunu ölçmek bunu sınamak çok basit. Sabah namazına nasıl kalkıyorsunuz? Bakın sürüne sürüne mi kalkıyorsunuz? Zorla mı kalkıyorsunuz? 50 kişi gelip kaldırmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Hala uyanamıyorsunuz. Veya öğlen namazı geldiği zaman bekliyorsunuz. Yani sanki bir otobüsü bir uçağı kaçıracak gibi vakit geliyor. Vakit gelmek üzere. Vakit girdi hemen acele edeyim. Böyle bir öğlen namazınız mı var? Yoksa öğlen namazı giriyor. Sizin haberiniz bile olmuyor öğlen namazından. Vakit geçiyor. Kılarız biraz sonra. Tamam daha vakit var. Biraz sonra da kalarız. Daha 15-20 dakika var. Nasıl olsa bir rivayete göre güneş iki gölge olacak. Ezan okunsa da ikinin ezanı okunsa da daha ölen namazın vakti geçmiyor. Biraz sonra kılarız. Böyle bir namaz alışkanlığınız mı var? Yoksa namazı bekleyen? Mesela selefin en önemli adetlerinden bir tanesidir. Nedir? Namazı beklemek. O kadar güzel, o kadar derin manaları olan bir şey ki bu. Namazı beklemek. Beklemek ne demek? Ne demek? Birisi gelecektir, hazırlığınızı yapar, onu beklersiniz. Onu karşılamak için beklersiniz. İkide bir pencereden bakarsınız, geldi mi, geliyor mu? Telefonunuza bakarsınız, aşağı gelince çaldıracak beni, ikide bir bakarsınız. Bir hazırlıktır, bir beklemektir, bir heyecandır namazı beklemek. Selefin en alışılmış sünnetlerden bir tanesidir. Namaz vakti gelmeden önce oturup o namazı beklemek. İşte namaz böyle kılınırsa namazdır. Dikkat edin. Şeriat ibadetlerle ilgili ne istediyse içini doldurmuştur. Mesela namaz kılmak içini doldurmuştur. Abdest almak en ince detayına kadar içini doldurmuştur. Şeriat bir şeyin içini doldurmadıysa işte orada uzun uzun tefekkür etmek gerekir. Eda'u <gülüyor> salat. Belki de salatın zayi edilmesi sadece burada geçiyor bilmiyorum bakmadım. Hadislere bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de başka geçmiyor ama hadislere namazın zayi edilmesi ifadesi ziyar zayi zayiliğin namaza sıfat olarak verilmesi hadislerde geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim kadarıyla sadece burada geçiyor. Peki ya Rabbi namazı zayi etmek nedir? Sen bize öğretmedin. İşte Allah'ın istediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığı, ashab-ı kiramın uyguladığı, selefi salihin'in uyguladığı namazın dışında kılınan her bir namaz az veya çok namazı zayi etmektir. Ve namaz zayi edildiğinde gevşeme, yenilgi ve arka arkaya arka arkaya günahlar, arka arkaya arka arkaya hatalar devam etmeye başlar. Hani dedik ya, bir medeniyet ilk çıktığı ortamda, ilk çıktığı dönemde en güçlüdür. Sonra zayıflar, sonra zayıflar, sonra zayıflar. Buradan bir sonuç çıkardık. Güçlenmek istiyorsak oraya döneceğiz dedik. Alın size güçlenmenin, kuvvetlenmenin, ıslahın, tecdidin birinci adımı. namazla başlayabilirsiniz. Selefin namazı nasıldı? Mesela gece yolcular diye bir bir kitap var. Orada selefin namazını anlatıyor. İbadetlerini anlatıyor. Bununla ilgili yazılmış Türkçe çok kitap var. Şu an aklıma gelmiyor. Selefin ibadetleri nasıldı? Selefin ibadetleri nasıldı? Diyor ki şu gördüğünüz meçteki her direk var ya diyor. Onun yanında her bir direğin yanında sabahlara kadar ben namaz kılmışımdır diyor. O halde selefin namazını öğrenip namazı zayi etmekten kurtulup namazı Rabbimizin istediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve selefin uyguladığı gibi bir ıslaha başlayabiliriz. Ben kendimi başarılı bir insan olmak istiyorsam onlar gibi ben de başarmak istiyorsam ben buradan başlamalıyım. Sizler de her biriniz tek tek buradan başlamalısınız ve hepimiz buradan başlamalıyız. Hepimiz cemaat olarak buradan başladığımız zaman Allah'ın izniyle onlara vaat edilen dünyadaki başarı ve zafer ve ardından ahiretteki başarı ve zafer aynı şekilde bize de ne yapılacaktır? Vaat edilecektir. Eda'u salate ve etteba'u Şimdi burada sormamız gereken ikinci soru şudur. Namazı zayi ettiler arkasından şehvete uydular. Bu ikisinin birbiriyle ilişkisi nedir? Bunun da üzerinde durmamız gerekir. Allah subhanehu ve teala dünyayı bize süslü yaratmıştır. Ziyyine linnâsü hübbü şehvâti minennisâih diye devam eden Al-İbran suresi ayeti insanlara dünya güzel gösterilmiştir. Mal güzel gösterilmiştir. Kadın güzel gösterilmiştir. Dünyada insanın nefsini çeken imtihan yeri olması suretiyle birçok şey vardır. Özellikle yaşadığımız şu 21. asırda televizyon, film, şarkı, türkü, boş şeyler, kadın, kız, para ve buna benzer birçok şey müminin nefsini, müminin nefsini kendisine doğru ne yapmaktadır? Çekmektedir. Bu bundan önce de böyleydi. Bundan sonra da böyledir. İnsanlara bunlar süslü gösterilmiştir. İnsan ne zamanki nefsinin, insan ne zamanki şehvetinin esiri olursa bunların peşinden koşmaya devam eder. Dikkat! اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ İşte, işte bu seni çeken dünya gücüne karşı elinde tek bir güç vardır, o da namazdır. Namazla şehvete uyman arasındaki ilişki budur. Ne kadar güçlü namazın varsa, ...dünyayı o kadar çok terk edersin. Dünyanın zevklerini... ...dünyanın geçici metaını... ...dünya için uğraşmayı... ...dünya için gayret etmeyi o kadar terk edersin. Eğer... ...devam edelim... ...buradan devam edelim... ...eğer... ...dünyada yaşadığın şu zamanda... ...yaşadığın şu asırda... ...gözünle harama bakmak gibi bir günahın varsa... ...şöyle bir tedavi metodu yok... Ben gözümü harama bakıyorum Artık bundan tövbe ediyorum Bir daha bakmayacağım Böyle bir tedavi metodu yok İslam bunun çözümünü sana söylemiş Namaz Namaza sımsıkı sarılırsan Zaten senin Önünde o namaz bir kalkan Bir koruyucu olacak Gözün harama bakmayacaktır Kulağımla ben haramı işitiyorum Haramı dinliyorum Vaktimi haramla zayi ediyorum Ömrümü haramla zayi ediyorum Gözlerimi haramla zayi ediyorum. Eğer böyle dertleriniz varsa, eğer böyle problemleriniz varsa ki, var böyle problemlerimiz, bana günde onlarca soru geliyor. Müslümanlar, bazen hocam şöyle şöyle büyük günahlarım var, ne yapayım diyorum. Namaz kıl diyorum, namaz. Namaza önem ver. Namaza ağırlık ver. İstediğin kadar günah işle, oraya pek takılma. Git günah işle demiyorum. Günahlarına pek takılma. Namaza önem ver. Bu bir terazi gibidir. Dünyaya olan ilgi, şehvetin peşinde koşmak, günahların ardından gitmek, ağırlaştıkça, ağırlaştıkça, namaza olan özlem, namazı olan namaza olan devam azalacaktır. Şöyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Şunu bilin yani. Gece sabahlara kadar namaz kılan, Allah için gözyaşı döken, sabahta kalkıp dünya kadar fücur işleyen bir insan, böyle bir şey olmayacak. Ya da Gece sabaha kadar fucurla fısla uğraşan sabah namazında kalkıp huşu içinde ellerini açmış Rabbine dua ederek namaz kılan bir insan bu iki insan böyle bir insan olmayacak iki zıt bir arada olmayacak ya namazı hakkıyla eda eden ve dünyaya set çekmiş bir insan ya da namazı zayi eden ama bunun neticesinde de şehvetinin esiri olmuş, dünyanın esiri olmuş, hevasının esiri olmuş bir insan. Bu ikisi böyle olacaktır. Bunun dışında başka bir yol yoktur. O halde ıslahın yolunu bulduk. Allah hamdolsun bugün bu mübarek mecliste, bu mübarek mekanda ve bu mübarek zamanda Allah subhanu ve teala bize ıslah olmanın yolunu öğretti. Belki biliyorduk. Ama bu bilgi sadece bilgiydi. Şimdi biraz daha bu bilgiyi ne yaptık? İdrak ettik. Düzelmek isteyen ümmet, düzelmek isteyen cemaat veya düzelmek isteyen fert işe namazdan başlayacak. Namazın zamanında kılarak başlayacak. Namazın erkanına uyarak başlayacak. Namazdan önce, namaza öncelikle abdest alarak, hazırlanarak başlayacak. Namaz vakti girdikten sonra abdest almayacak. Saat bir buçukta ezan okunacak. Ben bir de kalkayım bir abdestimi güzelce alayım diye. Namaza önceden abdestle bir hazırlanacak. Namaza 10 dakika var gideyim de namazı bekleyeyim diyerek. Namazdan önce gelecek mescide veya namaz kıldığı yere oturacak. Allah zikredecek. Namaza bir ön hazırlık olay yapacak. Kalbini bir yumuşatacak. Namaza giriş yapacak ya. rabbiyle buluşacak ya. Nasıl ki sevdiğin biriyle buluşacağında üstüne başına bakarsın, saçını filan tararsın ya, namaza 10-15 dakika önce gideceksin, oturacaksın, bir Rabbini zikredeceksin, bir tövbe edeceksin, umumi bir istiyafarda bulunacaksın. Arkasından namaz vakti gelecek. Sünnet namazını güzelce, Sıdkul Azime, sadece namazı düşünerek, sadece Rabbini düşünerek, okuduğun ayetlerin manasını düşünerek, وقدور sure'len anlamlarını düşünerek ruku ettiğin zaman Rabbinin karşısında eğildiğini hissederek secde ettiğin zaman Rabbinle en yakın noktada olduğunu hissederek Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde konum bana hamd etti diye Rabbinin sesini duyarak İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm dediği zaman ben konumun istediklerini vereceğim diyen Rabbinin sesini duyarak namaz kılarsan, namaz kılarsak ıslaha başlamışızdır. Allah'ın izniyle bu geri gidiş, bu aşağı doğru iniş durmuş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yukarıya doğru gidiş devam edecektir diyoruz. Fesev feyel gavne işte onlar gıya hak etmişlerdir. Onlar oraya atılacaklardır. ve ve, ve la şey dedik ki bu bölümde de her ne kadar sersüz gelerese de her ne kadar rahmet yerini kazaba bıraksa da Allah'ın gazap içinde dahi rahmetine şahit olacağız kazapla ilgili felsefe el gaune hali değildi nedir bu bu bir azarlama hali değildi de nedir? Bu bir tehdit hali değildi de nedir? Bu bir öfke hali değildi de nedir? Ama bunun içerisinde dahi illa mentabe. Eğer tövbe edersen rahmet rüzgarlara hemen esmeye başladı. Yan yana hemen önüne geçti. Hani dedik ya gazabın, rahmetin gazabımı geçmiştir buyurdu Allah subhane ve teala. Gazap geldi, öfke geldi, ya onlar kayı uyusunu hak etmişlerdir oraya atılacaklardır dedi ama böylece bırakmadı hemen devamında İllamin Tab Salihhan kim tövbe ederse iman ederse ve Salih amel işlerse Uley cennet, onlar cennete girecekler VuneŞa onlara daha önce o yaptıkları hatalardan, o yaptıkları eksikliklerden, o yaptıkları kötülüklerden dolayı hiçbir şekilde zulmedilmeyecek. Hiçbir şekilde zulmedilmeyecek. Bu veya buna benzer ayetler müminlerin devamlıma devamlı okuması gereken ayetlerdir. Mümin bu ayetleri defalarca ama defalarca tefekkür ederek iki şeyi yakalamaya çalışmalıdır. Bir, Rabbini çok sevmelidir. Senin bağışlayan senin affeden, senin merhamet eden bir Rabbin vardır. Gay kuyusuna atılmaya hak etsen bile gay kuyusuna atılmaya hak etsen bile seni bağışlayacak bir Rabbin vardır. Bu itikat, yani düşününsene arkadaşlar siz kimi çok seversiniz? Merhametli bir insan mı çok seversiniz? Merhametsiz bir insanın. Cömert bir insan mı sevgiye daha layıktır? Cimri bir insan mı? Güler yüzlü bir insan mı sevilmeye daha layıktır? somurtkan, hiç gülmeyen, tersleyen, bağıran, çağıran bir insan mı sevilmeye de hala yaptır? İşte Rabbimiz var. Böyle bir Rabbimiz var. Bizim en büyük kötülükleri yaptığımız halde bizi affedecek bir Rabbimiz var. O halde kul bu itikatla Rabbine bir adım daha yaklaşmalıdır. Bu veya buna benzer ayetler çoktur. Bir tanesi ve en önemlisi nedir? Zümer suresine geçen Ey haddi aşan nefisleri adına haddini aşan kullarım Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah rahmet edecektir. Allah merhamet edecektir. Sen ne kadar günah işlersen işle. Eğer tövbe ettiğin zaman, tövbeyle ona yöneldiğin zaman Allah affedecektir. Arkadaşlar biliyor musunuz? Tövbenin sayısı zamanı sınırda yoktur. Yani 5 günah işlediysen 5 tane tövbe edeceksin. Ya da 35 yaşına kadar işledin, tövbe ettin, ettin, etmedin gitti. Böyle bir şey yoktur. Ölüm sana ulaşıncaya kadar tövbe edersin edersin, etmesin gitti. Allah subhane ve teala tövbenin kapısını oldukça geniş tutmuştur. Rahmetin kapısını oldukça geniş tutmuştur. Merhametinin kapısını oldukça ne yapmıştır? Geniş tutmuştur. Ancak tövbenin de şartı vardır. Tövbe kararlı bir şekilde yapıldıktan sonra dışarıya iman ve salih amel olarak yansımalıdır. Kul Rabbine tıvbe ettiği zaman kul Rabbine yöneldiği zaman kul Rabbinden istiğfarda bulunduğu zaman hemen arkasından güçlü bir iman ve arkasından salih amel gelmelidir. Zaten iman ile salih amel nedir? Birbirinin vazgeçilmez iki unsurdur. İman varsa arkasından salih amel gelmek zorundadır. Şayet salih amel gelmiyorsa o iman ne yapmıştır? Zayi olmuş imanlardan bir tanesidir. Allah s.a.v. Meryem suresinin havasına has bir şekilde şimdi cenneti tarif etmeye başlıyor. Cennâti adnililleti ve ader rehmânu ibâdehu bil gâyb O cennet ki Allah'a gâyb ile iman eden kullarına Allah'ın vaad ettiği bir yerdir. Allah onu vaade vaad va'da, Rahman. Rahman vaad etmiştir. Vaadallah demiyor. Allah vaad demiyor. Vaadallah Allah vaad et demiyor. Niçin? Çünkü Meryem Suresi'nde genel hava nedir? Rahmet, merhamet, şevkat, hava Rahman vaat etmiş, vaad etmiştir. Rahman merhametinin eseri olarak vaad etmiştir. Şevr olarak değil. Bir borç olarak değil. Bir amelin karşılığı olarak değil yaptıklarımızın karşılığı olarak yaptıklarımızın bedel olarak değil. Çünkü hiç kimse yaptıklarının bedel olarak cenneti, daha doğrusu Rabbine olan borcu ödemesi cenneti elde etmesi mümkün değildir. Bu ancak neyle mümkündür? Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Ashab-ı kiram sende mi ya Resulallah dediklerinde evet bende demiştir. İşte bundan dolayı Allah'ın Vadi Rahman'un vadi ol rak surede zikredilmedi, zikredilmektedir. Onlar adın cennetlere gidecek. Innahu kana vadhu Onun sözü mutlaka bu şekilde ciryane edecektir. La yismagun fiha la illa salama. Orada boş söz işitmeyecekler. Ancak esenlik, ancak selamet, ancak güzellik isteyeceklerdir. Buradan ne diyoruz? Boş söz. Öyle çirkin bir şeydir ki cennetten nefiyedilmiştir. Cennetten ne yapılmıştır? Nefih edilmiştir. Cennette boş söz olması demek, demek ki boş söz kötü bir şeydir. O halde dilinizi ne yapacaksınız? Koruyacaksınız. Buraya girmeyeceğim. Vaktimiz daralıyor. Buraya girmeyeceğim inşallah. ''Lâ yesmaûne fîhâ lağven illâ selâme'' Orada boş bir söz işitmeyecekler. Orada sadece selamet, sadece esenlik işleyecekler. ''Velohum rizquhum fîhâ buhraten ve aşiyyâ'' Onların orada gece gündüz demek sizin rızıkları kendilerine sunacak bir rızık. Elhamdülillah. En son hangi kelimeyi kullandım? Rızık. Rızık mı dedim? Aferin sana. Bununla ilgili kıssamı anımı biliyor musunuz siz benim? He? Sen biliyor musun? Söyleyin bilip bilmediğinizi anlayın. Mukallit olmayın. Tahkik ehli olun ey talebeler. Mukallit olursanız benim gibi çukura düşersiniz. Bir tanesiyle şeyi tartışıyoruz, Kabir azabını tartışıyoruz. Mümin suresinde ayet var. Ne diyor ayette? Var mu ayet ezberbiler? Firavun ve danı. <gülüyor> <gülüyor> ha, huh, onlar sabah akşam demek sizin ateşe sunulacaktır. Ben bu ayeti delil el Sabah ve akşam kavramı ahirette yok ki dedim. Ben bunu bir başka hocadan duymuştum. Duyduğum bu bilgiyi tahkik etmedim. Sabah ve akşam kavramı berzah hayatından sonradır. Kıyamet yani onlar diyor ki bu ayet cehennemle ilgilidir. Kıyam kıyametle ilgilidir. Firavun ve hanedanı sabah akşam ateşe arz olunacak. Ben de dedim ki sabah akşam ateşe arz olunmak kavramı kıyamete Cehenneme ait bir kavram değil, dünyaya ait bir kavramdır. Onlar kabirde bu azabı verecekler dedim. Ben bunu kendim tahkik ederek demedim. Ben birinden duydum. Duyduğunuz ilim değildir. Tahkik ettiğiniz ilimdir. O ilmi alacaksınız, onu doğru mu yanlış mı diye bakacaksınız. Doğruysa ne yapacaksınız? İlim olarak kendinize kendinize sahipleneceksiniz. Ben bunu yapmadığım için adama dedim ki bak böyle böyle adam da bu ayeti getirdi. Bak cennette sabah akşam rızıklanacaklar diyor. Hani yoktu sabah akşam kavramı cennette. He? Ne oldu Ömer abi? Biraz acayip bir ya Ben orada senin e, savunmanın ters olduğunu hatırında kalmıştım. Benim savunmam ters değil. Karşıdaki beni Olur mu? Kabir azabını kabul eden benim reddeden o. Kabirde ee, o diyor ki burada sabah akşam ateşe arz olunma cehennemde diyor. Ben de cehennemde yani insan öldükten sonra yeniden sonra sabah akşam mı olur? Sabah akşam kavramı cennette cehennemde olmaz ki dedim. Adam da pat bu ayeti getirdi. Doğru dedim bir şey ne diyeyim? <gülüyor> Haklısın dedim ben yanlış biliyormuşum benim geçtim. <gülüyor> yapacak bir şey yok yani. Doğruya doğru. Evet. La yasma'une fiha lahu illa salama fiha ve Oldukça ilginç bir şeyler var burada. Burayı aslında uzatmak mümkün ama rızık peşinden koşmak büyüktür arkadaşlar. Nedir? Yüktür. İnsanoğluna yüktür. insanoğlu hayatında hep rızık peşinden koşar ama bu nedir? Böyle çok zevkli bir faaliyet değildir değil mi? Yani mesela böyle bir şey olmasa, rızık peşinden koşmasak, dünyada her şey ücretsiz olsa, hiçbir para olmasa, sabahtan akşamadır evde yazsak, kapı yazsak, rızığımız gelse, elektrik, su, bedava olsa, öyle değil mi? Nasıl olur? Ev kirasında ev sahibi almasa, biz orada sadece yazsak, kalksak, istediğimiz gibi dolaşsak, Dolaşmak için hiçbir şey ücret harcamasa çok tatlı bir hayat değil mi? Ama dünya hayatı böyle değil. Dünya hayatından ne ne olur bu var. Bak cennette bu yok diyor. Demek ki rızık peşinde koşmak bir yük ki insan dünyada bir yük ki. Cennette bu da bu yük de kaldırılıyor. Sana rızgın karşılıklı hiçbir karşılığı olmazsın. Sana devamlı verilecek diyor. Bununla ilgili Taha Suresinin sonunda da böyle bir bölüm var. İsterseniz bulabilirsen orayı da okuyu. Ey ey Adem inna haza adu walikawalizemcik ey Adem Taha suresi 117. ayet. Bu şeytan yok mu? Bu şeytan senin ve eşin ee, düşmanıdır. Fela yuhr <gülüyor> jannkuma min al jannat seni o cennetten çıkarmasın. Cennetten çıkartırsa sen mutsuz olursun. Kim mutsuz olur? Niye? İkiniz cennetten çıkarılırsanız. Niye sen mutsuz oluyorsun? Sen Çünkü feteşka yani yük, sıkıntı sana gelecek. Niye sana gelecek? Çünkü cennette inne leke illa teju'a fiha ve la tagra. Ee, acıkmayacaksın çıplak kalmayacaksın oradan çıkarsan acıkma ve çıplak kalma yani yiyecek ve giyecek ihtiyacını karşılayacak sensin su ve gölgelenme barınak ihtiyacını da karşılayacak sensin bu yüzden kadının barınağını karşılamak sen üzerine Ömer abi yiyeceğini içeceğini giyeceğini karşılamak sen üzerine Ayetten çıkıyor. Bu da yüktür insana. Erkeğe yük tabi. İster istemez. Cennette bu da yok arkadaşlar. Cennette ne yok? Bu da yok. Cennette Allah'ın izniyle, Allah Subhanahu ve teala'nın izniyle cennete girdiğimiz zaman bundan hiçbir şey yok. Tilkel cennetü leti nuriz min ibadina men kâne takiyya takva sahiplerine mirascı kıldığımız cennettir. Bu cennet takva sahiplerinin yani onların varisi takva sahipleridir. Allah'tan korkan. Takva iki manada kullanılır arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de. Bir umumi manada şirkten sakınmaktır. İki hususi manada günahlardan sakınmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber kavmini takvaya davet ediyorsa burada umumi manada şirkten sakınmak kesinlikle budur. Açın bütün tefsirlerde. Ya kavmüttakullah, ey kavmüm takva sahibi olun diye bir ayet bulun. Hangi tepsiri açarsanız açın, şirki terk edin, şirkten beri olun, kutları terk edin diye müfessirler takvayı böyle umumi manada kullanmışlardır. Daha özel manada ise günahlardan Allah'ı kızdıracak, Allah'ı öfkelendirecek hususlardan kaçınmaktır. Evet. Ve ma netenezzelu illa bi rabbik. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Ma baina eydina ve ma halfana ve ma baina zalik. Önümüzdeki, ardımızdaki ve bunun arasındaki hepsi onundur. Ve ma kan rabbuke nesiyye. Rivayetlerde geçtiği üzere bu ayet bir soru üzerine ya da bir durum üzerine nazil olmuştur ayetlerin gelmesi bazı durumlarda geciktiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama bunu sormasın içerisinde meleklerin biz ancak Rabbinin emriyle ineriz Rabbinin emri olmadan hiçbir şey olmaz şeklinde beyanlarıdır. Bunun üzerinde fazlaca durmayacağım. Veme kenne rabbuke ya Rabbin hiçbir şey unutan değildir. وَمَا ne رَبُّكَ نَسِيَّا Rabbin hiçbir şekilde unutkan değildir. İmam Şafii demiş ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. O ayet müminin kalbine bir merhemdir. Kafirin kalbine ise zehirli bir ok veya bir hançerdir. Nedir o ayet? Senin Rabbin hiçbir şey unutmadı. Eğer zulme uğradıysanız bu ayeti devamlı hatırlayın arkadaşlar. Allah gördü mü? Sizin zulme uğradığınızı gördü. İşitti mi? İşitti. Yazdı mı? Yazdı. Hesabını görecek mi? Görecek. Rahatlayın o zaman. İstedikleri kadar zulmetsinler. İstedikleri kadar konuşsunlar. İstediklerini yapsınlar. Hiç, hiç endişe etmeyin. Senin Rabbin ne değildir? Unutkan değildir. Bunu yazdı. Bunu gördü. Bunu işitti. Bunun hesabını kesinlikle görecek. Yani ben de onun kuluyum. Sen de onun kulusun. Benim sana yaptığımı yüz mü çevirecek Allah subhanahu ben sana zulmedeceğim ben sana iftira edeceğim ben sana kıybet edeceğim ben senin namusuna iffetine veya masumiyetine dil uzatacağım Rabbin bunu görecek neyse bu önemli değil mi diyecek senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir senin Rabbin yapılanları duydu, gördü işitti ve hesabını görecektir eğer zulme uğradıysanız bu ayet aklınıza gelsin, aklınıza gelsin. Eğer zalimseniz bu ayet çok daha fazla aklınıza gelsin. Çünkü Rabbim söylediklerimizi işitti. Söylediklerimizi duydu, yazdı ve bunun hesabını mutlaka görecek ve bunu unutmayacak. Eğer zulm ediyorsanız, eğer birilerine, bağ Müslümanlara veya genel insanlığa veya hayvanlara fark etmez bir zulmünüz varsa bu ayet daha çok aklınız olsun. Rabbim bunu da görmüş, bunu da işitmiştir. Peki burada halalım inşallah. Son iki sayfamız kaldı. Ramazandan önce bitireceğiz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah Rabbelalamin.